Albimi verdim ellerine Ellerim ellerine rehine Ve beni koydun el yerine lelelelelele. Le le le le. Batırsan da bıçağını en derine Gülerim yine de direne direne Nasıl geçer bir danışalım bilene Olan oldu artık sakın af dileme Gece yarısı kokumuz karışırken Saat seni ben geçe durmuşken sen bulmuşken inada bindirme Merso mayba gibi kasa son model bomba Salla arka tampon çarumba Korkmam senle gelse sonumda vallahi koşardım hiç yorulmam Ah bir güzelim ne bir haberin geldi Ne de bir selamın yak geldi Gemileri sahile uzandım yeter usandı Belane ne lanet bir Sanki bir meleğe uzun uzun bakamam gözüne delale belanet sokuyor adamı gibi be sanki bir kıyamet yapıyor cehennem gibi be tuttum ellerini öptüm dudağını baktım gözlerinden attığı bir damla yaşaktı. Egitadi Şefkati. Bir şefkatli bir millet, bir tarih Milano e İtalya duygular Ferrari yap bir takipse finali Uyan artık rüyadan ve bütün ister balavra solum soluntur ama hep içi boş bir kadavra inatla inatla arıyoruz inatla inanma inanma açmış boş laf hep aldırma. Delale belanet diyor adamı divane. Sanki bir melaket usun usun bakamam gözüne. Delale belanet sokuyor adamı tırıbe. Sanki bir kıyamet yakıyor cehennem gibi. Delale. Do Adamı diribe, Sanki bir kıyamet yakıyor cehennem gibi be.